300. konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret için Mekke'den çıkması ve Sev Mağarası'nda saklanmaları. Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir gece karanlığında Sev Mağarası'na doğru gittiler. Bu mağarayı Allah Teala Kur'an'da zikretmektedir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in izini kaybettirmek için Resulullah'ın yatağına yattı. Müşrikler de onu yakalamak için sabaha kadar müzakere edip durdular. Böylece sabah oldu. Sabah olunca baktılar ki Hazreti Ali kapıdan çıkıyor, Hazreti Ali'den peygamberi sordular Hazreti Ali, ben bilmiyorum dedi, böylece anladılar ki peygamber Mekke'den çıkmıştır, her yöne koştular, peygamberi aramaya başladılar, konakların halkına onu yakalamalarını, buna karşılık kendilerine şu kadar mükafat verileceğine dair haberler gönderdiler, Resulullah ile Ebu Bekir'in içinde bulunduğu mağaraya da geldiler, mağaranın tam tepesine çıktılar, Hazreti Peygamber onların seslerini işitti ve Ebu Bekir korktu ve üzüntü ile korku bana hücum ettiler dedi. İşte o zaman Hazreti Peygamber'e Ebu Bekire sakın üzülme, kesinlikle Allah bizimle beraberdir. Buyurdu ve dua etti. Bunun üzerine Allah onun kalbine güven verdi. Nitekim Kur'an da buna işaret eder. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Onu onların görmediği askerlerle takviye etti. Kafir olan kimselerin kelimesini en alçak kıldı. Allah'ın kelimesi de en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir, tevbe. 9 Suresi 40. Ebu Bekir'in koyunları vardı. Geceleyin Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir'e süt vermek üzere Sev Dağına gelirler, de Mekke'ye giderlerdi. Ebu Bekir, emin ve iyi bir Müslüman olan azattısı Amir bin Füheyre'yi Beni Abd bin Adi'den İbnul Ekat isimli bir kişiyi yolu göstermesi için kiraladı. Bu kişi Kureyş'in anlaşmalısı olup Beni Sehme bin As bin Veyil mahallesinde oturuyordu. Aynı zamanda da müşrikti. Fakat yolu biliyordu. Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir'in mağarada kaldıkları o gecelerde Ebu Bekir'in oğlu Abdullah her akşam gelerek, Mekke'de olup bitenleri haber veriyordu. Amir bin Füheyre de her gece onlara davarları getiriyor, onlar da ihtiyaçları kadar süt sağar, bazanda keserek et ihtiyaçlarını karşılarlardı. Amir bin Füheyre sabah olunca davarları alıp diğer çobanların yanına gider. Böylece durumu kimseye sezdirmezdi. Nihayet ortalığın sakinleşip, kimsenin artık onlardan söz etmediğini öğrenince Amir bin Füheyre ile İbnül Eykat onlara develerini getirdi. Mağarada iki gün kalmışlardı. Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına alıp yola çıktılar. Ebu Bekir, Amir'i Bazan terkisini alıyor, Bazan da onunla nöbetleşiyordu. Beraberlerinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Beni Adi kabilesinden İbnül Eykad'dan başka kimse yoktu.